Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Açık Radyo'da yeni bir mimarlık ve tasarım programı dinliyorsunuz Programımızın adı 1 bölü 1 Bu yayın döneminin ilk programı olduğu için kısaca programın yapısından hazırlayanlardan ve bizden bahsedelim Programı ben Ömer Yılmaz ve ben Ömer Kanıpak birlikte sunacağız Her ikimiz de mimar olarak Arkitera'da çalışıyoruz Program hazırlığında hepsi mimar olan Arkitera'daki ekip arkadaşlarımız bize yardımcı olacaklar Arkitere.com internette mimarlık konularına özel 2 yıldır yayın yapan bir portal. Bu programın içeriğinin büyük bir kısmını da Arkitere.com sitesindeki haberler ve etkinlikler oluşturacak. Programın ilk 15-20 dakikasında sizlere Türkiye ve dünyada yapı ve tasarım sektörlerindeki önemli gelişmelerden özet haberler aktaracağız. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde gerçekleşecek önemli bazı etkinlikleri de hatırlatacağız. Programımızın ikinci yarısında ise her hafta bir konuğumuz olacak ve kendisiyle önemli bulduğumuz sorunlar ve gelişmeler hakkında konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz 22 Ekim'de düzenlediğimiz platform toplantılarının ikincisinin yürütücülüğünü yapan Sayın İhsan Bilgin. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleriniz. Hoş bulduk. Haber ve etkinlikleri size aktarmadan önce ilk parçamız olan Morçiba'dan Otherwise'ı dinleyelim. <Gülüyor> be seen to be playing the game yes we gotta be seen to be playing the game it ain't gonna hurt now if you open up your İlk programımızın bu ilk bölümüne üzücü bir haberle başlıyoruz maalesef. E, tüm mimarlık Fokültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nihat Toydemir'e 23 Ekim'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesine sabır ve tüm mimarlık dünyasına başsağlığı diliyoruz. İkinci haberimiz İstanbul Surları'yla ilgili. İstanbul Surları'nın restitüsyon ve restorasyon inşaat işi ihaleye açılmış. Büyükşehir Belediyesi İstanbul Surları'nın Eyüp ilçesi sınırları içinde kalan bölümünün restitüsyon ve restorasyon inşaat işini ihaleye açmış. Haberin kaynağı resmi gazetede 25 Ekim tarihinde yayınlanan ihale ilanı. E, haberin önemi ise İstanbul surlarının daha önce başına gelenler hatırlandığında ortaya çıkacak. Ne olacağını bilmiyoruz önümüzdeki günlerde. E, gazetici, gazetecilere ilginç gelen bir başka haber daha var bu hafta. E, Bolu Dağ Tüneli, Oxford'a ders oldu başlığıyla yansımış. E, depreme dayanıklılığı ve tünelin inşa edildiği bölgenin özellikleri nedeniyle Bolu Dağı Tüneli inşaatı Oxford Üniversitesi'nde ders konusu olarak okutuluyormuş. E, doğruluğu tartışılabilir bir haber. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Bolu Dağı'nda büyük, önemli, ciddi e, deprem sonrası çatlaklar var. İlginç. Bir başka ilginç ve önemli haber de uluslararası alandan. 24 Ekim'de Arkitara'da yer alan haberin konusu UIA tarafından desteklenen BUSAN Kule Kompleksi yarışmasıydı. Yarışmada birinci olan ekip Norman Foster'a ait bir projeyi birebir kopya etmekle suçlanıyor. Kazanan projeyle Foster'ın projesi arasındaki benzerlikleri daha ilk başlarda fark etmiş olan diğer yarışmacıların büyük çoğunluğu birinci seçilen tasarımla ilgili yoğun eleştirilerde bulunmuşlar. Jüri heyeti ve organizasyon düzenleyenler için çözülmesi spektakola olmayan bu durum teknik heyeti harekete geçirmiş ve kazanan tasarım tekrar gözden geçirilecekmiş. Bir diğer haberimizde yine bir inşaat malzemesi ile ilgili beyaz çimento üreticisi Çimsa, geçtiğimiz hafta bir grup mimar ve öğretim üyesini İspanya'daki beyaz çimento uygulamalarını içeren bir teknik gezide buluşturdu. Valencia ve Barcelona'daki beyaz çimento ile yapılan eski binaların yanı sıra inşaatı süren yeni binalar, binalar da incelendi bu gezide. Bu geziye katılan mimarlardan bazıları Zeki Şerifoğlu, Dilara Haraççı, Can Çinici, Türin İlhan, Erhan İşsözen, Ahmet Köksal, Hasan Çalışlar, Cem Açıkkol e, ve bu senenin ARKİPRI Ar ödüllü birincisi İTÜM Mimarlık Öğrencisi Zeynep Ataş ve ikincisi OTTÜM Mimarlık Öğrencisi Mucip Ürger. E, İspanya'nın dünyaca ünlü mimarı Gaudí'nin tamamlayamadığı ve halen inşaatı süren Barcelona'daki La Sagrada Familia Katedrali'nin bir bölümünde beyaz çimento kullanılıyor. E, ünlü İspanyol mimar Calatrava'nın da yaptığı binalarda beyaz çimento e yer verilerek e, beyaz ön plana çıkartılıyor. Valencia metrosu, Valencia Bilim ve Sanat Merkezi, Barcelona Dünya Ticaret Merkezi bu binalara örnek olarak gösteriliyor. Peter Eisenman'la ilgili bir haberimiz var. Peter Eisenman'ın en iddialı tasarımlarından biri olan ve yaklaşık 20 yıldır terk edilmiş bir halde bulunan Vermont evi nihayet yeni ev sahiplerine kavuşmuş. 70'li yıllarda inşa edilen ev biter bitmez sahibi olan Fox ailesi tarafı, Fox ailesinde nefret uyandırmış. Foxlar içinde yaşamayı umdukları bir ev beklerken kendilerini felaket olarak nitelendirdikleri bir evin içinde bulurlar. Sürekli kar yağan bir coğrafyada bulunan evin teras çatısıyla teras çatıyla örtülmesi, koridorlarda birçok tehlikeye yol açabilecek çatı pencereleri tasarlanması ve iç mekanda bölücü duvarların kullanılmaması gibi gerekçelerle ev Fox ailesi tarafından benimsenmez. Eisenman ise evi yerel ölçek kullanarak tamamıyla mimari teori üzerine kurgulanmış bir deneme olarak tanımlıyor. Ben bir evi çekirdek aile olgusu üzerine tasarlamam. Çünkü zaten böyle bir olguya inanan biri değilim. Ev mimari yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Fox'ların özel sorunlarını çözmek amacıyla değil. Sözleriyle evi tasarlarken göz önünde bulundurduğu kriterleri açıklayarak kendi savunmasını yapıyor. Ee, yaklaşık 20 yıldır boş olan ev nihayet Eisenman hayranı olan emekli bir fabrikatör John Macao tarafından tutulmuş ve e, Macao'lar restorasyon çalışmalarından sonra eve taşınmışlar. Bu taşınmadan sonra Eisenman evin adeta yenilendirilmesi gibiydi. Sözleriyle mutlu sona ulaşmanın memnuniyetini ifade etmiş. Bir başka haberimizde yine yurttaşından... Demek ki Eisenman hayranlarının sorunlarıyla ilgileniyor. Evet, evet. Onu çekirdek hayranlarının sorunlarıyla ilgilenmiyor ama Eisenman hayranlarının sorunları ilgisini çekiyor Evet. Demek. Peki siz Türkiye'de böyle bir durumun olacağına inanıyor musunuz yakın gelecekte? Olabilir. Yani birisi mimari... Teori üzerine bir ev ya da başka bir şey tasarlayabilecek mi? Sorun yeterince yeterince mi? E, medyada yeterince yer alırsa başkalarının ilgisini çekecek kadar yer alırsa olabiliyor. Çünkü yani Amerika'da olan her şey Türkiye'de de olabiliyor bir hmm. fals farkıyla. Hmm. Çok şaşırmazdım. Evet umarım olur. Yani onu da görmek hani Fox'lara hmm. burada üzülmüyor değil insan ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir başka haberde de yine bir başka. Sadece şey. pardon niye o evi almışlar onu merak ettim. Gezmeden mi almışlar acaba? Ha, ısmarlama yaptırmışlar Peter Eisen bana hmm. Öyle anladım ben. Herhalde bir marka olduğu için zamanında. Evet. Ee, MD Stadyum'un yıkımına başlanmış. Ee, 80 yıllık bir geçmişe sahip MD Stadyum'u Foster Mimarlık Ortaklığı ve e, Hawk Spor'un kurduğu ortak bir girişim olan Dünya Stadyum takımınca yeniden tasarlanmak üzere 2 ayında yıkılmaya başlanmış. 90 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun inşası 2006 yılında bitirilecekmiş. Ee, yeni stadyumun en belirgin özelliği ise kısmen açılıp kapanabilir çatısı olacak. Ee, bu çatı tamamen açık olduğunda güneş ışığının içine girmesini sağlayacak. Kötü havalarda ise 15 dakika içinde kapanarak e, tüm seyirci kitlesini örtebilecekmiş. Ee, Stüktürler olarak 133 metre yüksekliğinde devasa bir kemerle taşınan çatı... ...stadyumun özelinden dolanması yönüyle eski yapının sembolü olan ikiz kodelerin yerini alarak yeni yapının bir ikonu haline gelecek... Ve özellikle gece aydınlatmasıyla bu kemer Londra'nın tüm stratejik noktalarından kolaylıkla görülebilecekmiş. Ee, i̇nşaatı devam eden Fenerbahçe ve e, yeni biten Olimpiyat Stadyumları ve gündemde olan Ali Samihan Stadı nedeniyle aslında ilginç bir haber Türkiye için. Tabii canım çok ilginç. Biz Olimpiyat Stadı'nın bile tek tarafı kapalı yaptık. Hani sonradan iki tarafı kapalı hale dönüştürdük. Fenerbahçe Stadı'nın önü zaten malum. Evet. evet. Neyse inşaat Tıtlı'la biraz daha ilgili bir haberimiz var. İhale kurumu bakanlıkla mahkemelik olmuş. Devletin iki kurumu ihalelerden alınan kamu payı sebebiyle mahkemelik olmuşlar. Buna göre Bayındırlık Bakanlığı fiilen faaliyete geçmeyen kamu ihale kurumunun ihalelerden 10.000'de 5 oranında pay almasının haksız olduğu gerekçesiyle Danıştay'da dava açmış. Ancak davanın bakanlık tarafından verilen müteahhitlik karnelerinin 2003'ten itibaren tümüyle iptal edilmesi yüzünden açıldığı öne sürülüyor. Ee, bir i̇nşaat sektöründen bir başka haber daha var. Son haberimiz... Ee... Müteahhitler bürokrasiden dolayı iş yapamıyor diye bir şikayet var. Ee, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de alınan kredilerin kullanılabilmesi için 104 tane ayrı imza gerektiğini söylemiş. Ee, bu işlemlerden dolayı yatırımların başlamasının 8 ay geciktiğini belirten Özdemir, Türkiye'nin bir proje mezarlığına döndüğünü işaret etmiş. Ee, Hazine Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın uyumsuz çalışmasının bu bürokratik sorunlara neden olduğunu ve söz konusu sorunların aşılabilmesi için bu üç kurumun tek elden edilmesini istiyor Nihat Bey. Yarışmalara geçiyorum hemen. Hı hı. Geçtiğimiz haftalarda USKON Uzay Sistem Yarışması'nın yedincisi sonuçlandı. Yedi senedir devam eden yarışmaya toplam kaç proje katılmış Ömer? Yedi. Yedi proje katılmış. Bu da oldukça ilginç bir sayı tabii. Hele de Türkiye'de 30'a yakın mimarlık fakültesi ve 1200'den fazla öğretim üyesi olduğu göz önüne alındığında çok ilginç. Evet. Bir başka haberde geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı Belediye Binası ve Çevresi kentsel tasarım ve koruma proje yarışması. Ee, uzun bir başlığa sahip bu yarışmanın ödüllerini söyleyelim. Birinci ödül Nurbin e, ve Hüseyin Kahvecioğlu çiftini gitmiş. İkinci ödül Dilek Bünyamin Derman, Yılmaz Erdoğan ve Güner Yarkan ekibine. Üçüncülük ödülü ise Oğuz Özer, Yasemin Say Özer ekibine almış. Ee, yarışmaya toplam 30 proje katılmış. Ee, ödül ve mansiyon alan sinirlere baktığımızda dikkati çeken bir noktada çoğunun genç isimler olması. Evet. Yani 8 taneden 5'ini tanıyoruz. Tanıdığımız kadarıyla 35'in altındalar. Bu da bizim için sevindirici. Etkinliklere geçiyoruz hemen. Mimarlık ve Felsefe Sempozyumu'nun ikincisi düzenleniyor. İlki 12-13 Aralık 2000 tarihinde Taş gerçekleştirilen etkinliğe etkinliğin ikincisi bu yıl yine Taş gerçekleştirilecek. 31 Ekim 1 Kasım tarihlerinde. Mimarlık ve felsefe başlıklı ilk toplantıda mimarlık ve felsefenin genel olarak etkileşimi ve bu durumun çeşitli açılardan sonuçları ele alınırken, bu toplantıda her iki alanında disiplinler arası karakterine uygun olarak etik ve estetik anatema olarak seçilmiş. Sempozyum çerçevesinde Şevki Pekin'in 6902 ve kent atölyeleri sergileri sempozyuma eşlik edeceklermiş. Bir başka etkinlikte Ankara'dan, 4 Kasım'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Erik Mandelson Dinamizm ve Fonksiyon Evrensel Bir Mimarın Gerçekleşen Hayalleri başlıklı tanıtım konferansı izlenebilecek. 2 toplantıdan sonra bir fuar var. Antalya'da bu hafta Antalya'da yapı sektörünü ilgilendiren önemli bir fuar var hem de Balkon Yapex 31 Ekim 3 Kasım tarih, tarihleri arasında açık olacak. Fuar kapsamında Antalya Altın Portakal Film Müzesi mimari proje yarışması sergisi gezilebilecek. Ayrıca yine fuar kapsamında ahşap konferansı düzenleniyor. Fuarda düzenlenen bir başka etkinlik ise Türkiye'de beton yollar paneli olacak. Önemli bulduğumuz 3 sanat haberi var. Bunlardan ilki Ak Sanat'ın kabuğunu atması. 9 <gülüyor> yıl önce Beyoğlu'nda açılan Ak Sanat, bir yıllık restorasyon çalışmasından sonra kapılarını salı günü açtı. Postmodern anlayışla binaya giydirilen çelik konstrüksiyon kaldırıldı, isim de değişti. Akbank Kültür Sanat Merkezi oldu. Binanın her bir katı ayrı bir sanat dalına ayrıldı. Gidip görmek lazım, görmedim. E, i̇kinci bir haberimiz de e, Seramik sanatçısı Alev Ebu Ziya ile ilgili e, Alev Ebu Ziya'nın 2000'e kadar uzanan Sanat serüvenine örneklen yapıtları 16 Eylül'dan itibaren Türk ve İslam eserleri Müzesi'nde sanat severlere sunuluyor Avrupa ve Türkiye'deki çeşitli Özel koleksiyonlardan derlenen yapıtların Yer aldığı serginin başlığı bir seramik evreni Serginin kuratörlüğünü Haldun Dostoğlu üstlenirken mekanın Mimari tasarımını Nevzat Sayın yapmış 4 Kasım'a kadar sürecek olan sergiyi Henüz gezmediyseniz ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz Ayrıca bu hafta içinde Artist 2002 12. İstanbul Sanat Fuarı 26 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında Beylik Düzü TÜYAP'da izlenebilir. E, haber ve etkinliklerden sunacaklarımız bunlar bu kadar. E, Konuğumuzla şöyle şeye geçmeden önce bir parça dinleyelim isterseniz. Tivory Corporation'dan Lebanese Blonde. Bey ilk programımıza davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizinle 22 Ekim Salı günü toplantı yap yani 22 Ekim Salı günkü toplantı üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, i̇zleyicilerimizden izleyicilerimizden da bildiği gibi bu serinin ikinci toplantısıydı ve konut alanlarının değişen ve değişmeyen yüzünü tartıştık beraber. İsterseniz isterseniz öncelikle bu platform buluşmalarından haberi olmayan dinleyicilerimize kısaca bu buluşmanın niteliğini ve son toplantıya katılan katılımcılardan biraz bahsedelim. Platform tartışmaları iki alanda gerçekleşiyor. Her ay düzenlenen toplantıların öncesinde konular internet ortamında, Arkitera Forum'da tartışılıyor. Arkitera.com sitesinde. Evet. Ve o ayın sonunda ise bu tartışma ortamı fiziksel bir mekana taşınıyor. Bu özelliğinden dolayı aslında Türkiye'de gerçekleştirilmiş ilginç bir etkinlik oluyor. İnternette başlayıp fiziksel bir ortamda devam eden bir tartışma olduğu için. Bu dönemin toplantılarının teması ise değişenler ve değişmeyenler olarak belirlendi. İlk toplantı bildiğiniz gibi e, mimarlık ofislerine değişen ve değişmeyenlerdi. İkinci toplantı ise konut alanlarında değişen ve değişmeyenler. E, bu ikinci toplantıya katılanların e, kısaca bahsetmek gerekirse e, MTA Yönetim Kurulu Başkanı Levent Turan, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Hakan Kodal, Eski Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz, e, toplu kontrol öğretimi üzerinde pek çok araştırmada bulunmuş. İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yıldız Sey. Şehir modelleme ve endüstriyel bölge terörleri konularında pek çok çalışması bulunan Ortadoğru öğretim üyesi Murat Güvenç. E, Mimar Han Tümertekin ve Mimar Nevzat Sayındı. Ben hemen oraya girip İhsan Bey yani biz daha aslanıyorduk ama İhsan Bey'i de tanımayanlar hı hı. olabilir. Toplantının yöneticisi İhsan Bey'di. İhsan Bey de İTÜ mezunu. Şimdi şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de İletişim fakültesinde ders veriyor. Ayrıca, Aynı zamanda mimarlık yapıyorum. Evet, kendi bürosu var. Ee, modern mimarlık ve modern konut yerleşimleri, doğru söyledim değil mi? Aha. Üzerine de çeşitli yazıları var. Yazılara zaten arkitarakom'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, bu kısa özetten sonra İstanbul'a dönüyoruz. Ee, evet, siz geçtiğimiz toplantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Oldukça geniş bir konu ve pek çok açıdan el alınmaya çalışıldı. Evet. Aslında üç buçuk saatlik toplantının şöyle bir iki dakikada özetini yapabilir misiniz? <gülüyor> çok zor ama başından başlayalım. Şöyle yönlendirmeye çalıştım. Bu internet ortamında bu tartışmayı tabii konut alanlarının değişen değişmeyen yüzü deyince konut barınma, ikamet meseleleri çok derin sosyal konulara doğru gittiği için bir tarafıyla öteki tarafıyla ekonomik Açılımları çok fazla olduğu için bir üçüncü tarafı bu ikisi nedeniyle politik açılımları çok olduğu için bir yandan da bir yaşama biçimi, ne doğrudan doğruya işaret ettiği için çok kültürel boyutları olduğu için aslında neredeyse hayatın her alanını kapsayan bir şey ve dolayısıyla e, çok dağılma gibi bir tehlikesi vardı. Dağıldı da yani bunu evet. toplamak mümkün olmuyor. Ama Top çok iyi toparlandı bence yani. <gülüyor> Abi ee, dağılması da sanırım yani konunun somut, büyük olması somut evet. açılımlara olanak verecek şekilde dağıldı yani sonuçta. Evet. Eğitime kaydı konu ondan sonra işte yeni konut alanlarının gelişiminde e, to, gelir seviyesine göre yönelim belki konuşuldu. Yani Hı -hı. aslında bunlar somut açılımlara da, belki başka toplantılar açılım verecek şeyler. Evet. Olsun Tabii dağıldı. yani e, hani dağılma ilkesi vardı dağıldı ama yine de bir miktar denetlenmiş bir şekilde Tabii. dağıldığını söyleyebiliriz belki de. Yani ben en başından şunu yapmaya çalışmıştım zaten tartışmayı açarken de e, orada yazdığım metinde de o vardı. Bunu özellikle de sizin siteniz bir mimarlık sitesi olduğu için mimarın ya da mimarın demeyelim buna özne olarak mimarın değil ama mimarlık formasyonunun taşıyıcısının taşıyıcılarının e, konut üretimiyle ilişkilerini e, özellikle tartışmaya Açtım. Bu bir sürü açılımı olan geniş konunun içinde böyle bir omurga oluşturmaya çalıştım. Bir miktar oldu bir miktar olmadı ama hep gidil, gidilip gelinse de oraya dönüldü. Ee, zaten mimarların böyle bir çok temel problemi de olduğu için. Problem şu Türkiye'de e, inşaat sektörünün çok büyük bir bölümünü oluşturan e, konut e, stoku, konut stokunun üretimiyle mimarlık formasyonunun çok az ilişkisi oluyor. Yani bu şu demek iki yönlü. ...ne konut çevreleri mimarlık formasyonundan etkileniyorlar... ...ne de mimarlar o konut stokundan etkileniyorlar. Yani ikisi başka dünyaları yaşamış oluyor. Şunu hemen belirtmek lazım. O sitede de bir miktar buna işaret etmeye çalıştık. İşte biraz böyle oradaki yazılarda falan da vardı. Bu aslında çok atipik bir durum değil. Yani şöyle zannedilmesin... Hep Türkiye'deki Türkiye'de modernleşme süreciyle ilgili problemler dile getirilirken hep şöyle varsayılıyor yani bir takım daha erken modernleşmiş coğrafyalarda her şey çok var kafamızda idealize ettiğimiz gibi ki bu durumda da konutlar, konut çevreleriyle mimarların çok daha yoğun ilişkisi var başından beri halbuki Türkiye'de bu yok bu bizim Türkiye'nin bir eksikliği veya henüz gideremediği bir şey gibi görülebiliyor halbuki bu böyle değildi çok tipik tarihsel şey şudur ...gelişme modeli... Ee, ...aslında mimarın... ...konut çevreleriyle ilişkisi... ...ezelden beri çok azdır... ...veya yoktur. Bu şöyledir... ...geleneksel dünyalarda, premodern dünyalarda... ...bu işi zaten zanantloncaları... ...götürür. Yani mimar... ...özel olarak ortaya çıkmış mimar... ...bu ister batı modelinde olsun... ...ister çok farklı bir şekilde olan... ...ortadoğu Orta modellerinde olsun... ...ilişkisi yoktur aslında. Ve de... Bu zanaatkarlar modern dünyanın işte 19. yüzyıla doğru yavaş yavaş ivmeyle kurulmaya başlanan modern dünyada bu rollerini doğrudan doğruya müteahhitlere devretmişlerdir. Tıpkı bizde olduğu gibi işte Karadenizli şeyler, kalfalar eski o bildiğimiz hayranlıkla tırnak içinde bugün izleyen o Karadenizli kalfalar, Rum, Ermeni kalfalar, zanaatkarlar filan bunlardan iş nasıl müteahhitlere geçtiyse aynı şey İngiltere'de de şey dedi bütün yani böyle olmuş bu bir çok tipik bir durumdur yani dolayısıyla bu bize has ah, herkes bunu yaptı da biz yapamadık gibi bir şey değil zaten mimar bu ölçekten değil bir süre sonra işler epey çatallandıktan sonra değil bu değil modelle ya. iş birçok açıdan tıkandıktan sonra bu işlerin ölçek değiştirmesi format değiştirmesi özne değiştirmesi falan gibi şimdi burada çok derinine giremeyeceğimiz bir sürü tarihsel oluşum sonunda girmeleri tipik bir durumdur. ...Türkiye'nin de böyle bir dönüm noktasında eğer Doğru. olacaksa bu bir zorunluluk da değil yani ille de her yerde bu böyle olacak değil ama hani olacaksa... ...o yüzden bunu çok atipik görmemek lazım ama atipik olmaması sorun olmadığı anlamına da gelmiyor. Evet. Yani onun ikisini beraber dile getirmek. Bir sorun var ama bu sorun modern dünyanın çok tipik bir sorunu <gülüyor> diye görmek Burada lazım. Burada sorun belki de ikiye indirgenebilecek şekilde düşündüm ben yani... ...konut platformunda tartışılan iki sorun vardı. Birincisi aslında Ümit Kiloksuz'un bahsettiği her sene 500 bin ailenin Türk nüfusuna katılması... ...dolayısıyla 500 bin hanelik bir nüfus açı, konut açığının olduğundan bahsetmesi. Ama bunun tersi bir şekilde Murat Güvenç'te İstanbul'da 1 milyon 400 bin gibi ciddi bir miktarda... ...konut fazlasının olduğundan bahsediyor. Demek ki konut alanlarının organizasyonunda bir sorun var aslında. Konut üretiminde bir sorun yok. İkinci bir sorun da Nevzat Sayı'nın bahsettiği... Ee, Üst geliri grubuna yönelik konut üretimi de niteliksiz malzeme ve niteliksiz projelendirmenin aslında yani e, batıdan belki Türkiye'nin ayrıldığı konum bu yani sonuçta hı hı. Türkiye'de konut üretimi belki aynı şekilde gelişiyor tarihsel olarak ama e, nitelikli gelişmiyor ya da malzeme ve projelendirme konusunda nitelik aramıyor İçerikte belki yakalamış olabiliriz ama hı hı. E, siz bu konuda düşünüyorsunuz yani ileride bunun çözümleri nasıl olabilecek? hem yani mimarlar... Bu sorunların çözümünde nasıl rol alabilecekler? İkinci değil mi? Sırayla gidelim isterseniz. Yani konut üretimin yani konut üretiminde yani inceelik olarak konut üretiminde mimarların pek fazla rolü olduğunu düşünmüyorum ben Hı -hı. açıkçası. Çünkü konut alanlarının belirlenmesi daha çok politik şeylere bağlı ama e, nitelik olarak baktığımızda mimarların ciddi sorumlulukları var ve bu bir şekilde bizim mesleki olarak ...çözmemiz gereken bir sorun yani... ...bunu nasıl çözebileceğiz? Şöyle şimdi... Hani, ...nitelik de epeyce murak bir kavram... Ee, ...şimdi aslında... ...o kadar da değil... ...yani bizim nitelik diye adlandırdığımız şey... E, ...le onların... ...piyasadaki... E, bit, ...üst gelir grubunun bir kısmının... ...nitelik olarak aradığı şey çakışmayabilir... Bu kendi başına bir, bizim de düşünmemiz gereken bir problem ama o kadar da aramıyor değil. Şöyle ki şeye gittiğiniz zaman bugün bir emlakçıya gitseniz e, size e, belli şey e, satış fiyatı belli bir nivonun üstündeki veyahut da kira fiyatı belli bir nivonun üstündeki e, konutlarda hangi niteliklerin arandığını söyleyebilir. Bu işte jacuzzidir. Bilmem ne banyosu yani bunları o kadar da küçümsememek lazım. En de sonunda yani bunlar benim için de birinci dereceden değerler belki değil ama yaşam standartındaki bir yüksekliği işaret ediyor. Evet. Zenksiz olabilirler bir araya getirilişleri biz mimarların gözünü acıtacak şekilde olabilir filan bütün bunlar oluyor ama bir yandan da o kadar da şey değil. Yani işte seramiklerin seçimi oda büyüklükleri. Hı. ...odaların büyüklükleri, salonun büyüklüğü çok önemlidir. Mesela gidersiniz e, kirası belli bir şeyin üstündedir veya e, fiyatı belli bir miktarın üzerindedir. Salonu şu kadar metrekare der. Bu da kendisi de bir nitelik. ha Problem şurada bizim konuştuğumuz aslında. Yani niteliğin önce, tanımı belki de. Niteliğin evet. tanımında evet. oluşuyor. Yani şu, şunu söylemek mümkün, bütünsel bir tasarım olarak... ...farklı girdil bir sürü girdiden oluşan bir konut mekanının bütünselleşmiş holistik bir tasarım olarak ortaya çıkmasındaki bir nitelikten biz söz ediyoruz. Yoksa oraya konan tek bir lavabo şu veya bu marka yerli veya yabancı alınmış bir lavabo çok niteliksiz olmayabilir. Tabii. Malzemesi itibariyle bazen zevkli bir şey de seçebiliyor bu insanlar. Ondan bu zevkler de ayrıca tartışılabilir. İşte onun yanına seçilmiş bir seramik, yiyerek döşenmiş bir mermer bütün bunlar şey olabilir ama bütün bunların yani mimarlık öyle bir şey ki bütün bunları bir girdi haline getirip bir bütün olarak bunları bir araya getirmek önemli. Bu anlamda bir bütünsellikten söz edemiyoruz. İşte mimarın eksikliği burada ortaya çıkıyor. Çünkü çok parçalı şeylerle oluşuyor. Yani birisi onu beğeniyor. Öteki bir iki bilmem ne diyor. Bir şey moda oluyor. Bunlar hep olur. Yani moda Tek başına şey yapmıyorum ama bütün bunları bir dünyanın içinden tabir caizse havada kaparak bir araya getirerek bir anlamlı bir bütün haline getirmek. Farklı anlamlı bütünlükler olduğunu da bu arada düşünüyorum. Yani tek bir şey tabii ki yok. Tabii. Ee, yani Böyle bir rol oynanmamış oluyor. Eksiklik burada. Yoksa nitelik diye bir şey tabii ki hatta bazen rahatsız edici derecede var. Onun bir nitelik evet. olmaması gerekirken evet. sadece konuşulan şeyler onlar. Fazla nitelik oluyor. oluyor. Evet, evet yani gereksiz şeyler olabiliyor. Yani. İlk söylediğiniz konu çok önemli. Ee, bu konut şimdi bir yandan konut açığı meselesi var. Yani bazı aileler bazı insanlar oturacak ev bulmakta zorlanabiliyorlar. ...ondan sonra ya da gelirlerinin büyük bir kısmını kiralara veya oturdukları evlere veriyorlar falan. Öteki taraftan da Murat Güvenç'in söylediği çok önemli bir konut fazlası var. Bu Türkiye'deki konut piyasasının daha başından beri yani modernleşmenin en başından beri... ...1950'lerin ortalarından beri geliştirdiği çok ilginç dinamiklere bağlı. Konut piyasası Türkiye'de öyle bir örgütlenmiş durumda ki legal ve illegal veya yarı legal... 4-5 çeşit yarı legal formuyla öyle bir örgütlenmiş ki çok geniş bir kesime e, konut edindirebiliyor. Çok dünyada eşine az rastlanır bir şekilde konut mülkiyetini yüksek tutturabiliyor. Bu en başından beri konutun bir yatırım olması anlamına geliyor. Bütün piyasa sistemlerinde konut bir yandan da yatırımdır ama buradaki özelliği çok önemli. Çünkü özellikle de 1980'lerin ortasına kadar başka bir yatırım olanağı olmadığı için eğer bir sanayici ...filan bir şey olamıyorsanız... ...o kadar büyük bir birikiminiz yoksa... ...işte dolar serbest olmadığı için... ...borsa olmadığı için... ...mesela yatırımlarınızı, küçük yatırımınızı özellikle... ...değerlendirecek bir şeyiniz olmadığı için... ...herkes bir küçük konuta bir ucundan giriyordu... ...orta sınıf aileler bile... ...bir konut edindikten sonra... ...ikinci bir konuta yatırım yapmaya başlıyorlardı... Evet. ...bu çok, bir yandan çok lüks bir durum... Tabii. ...yani modernleşen bir dünyada... Bir orta gelir grubunun ikinci bir konuta yatırım yapmaya başlaması bir yandan lüks bir durum. Ama öteki taraftan bir sorun aile konuttan başka edinecek bir yatırım olma, yapacağı bir yatırım olmadığı için. ikincisi e, inşaat sektörüne yapılan bütün harcamaların konuta gitmesi. Neyin aleyhine konuta gitmesi? Kentlere, kentin kamusal alanlarına evet, gitmeyip hep çıkamam, bu tarafa akması yüzünden. Regüle edilmemesi yüzünden. Evet. Genel olarak bu tabii çok büyük bir e, şey anlamında aileler bazında büyük bir sosyal sorun belki doğurmuyor. Aileler iyi kötü başlarını sokacak bir yer buluyorlar. Düşük gelir grubu da olsalar kente yerinde gösterir ama öte yandan sokağa çıktıklarında yürüyecek doğru sokak kaldı, bulamıyorlar. Çocuklarını okula yollamak için çok uzaklara gitmek zorunda kalıyor. Mesela yani bir yeşilleri yok şudur budur bir sürü hikaye ama işte böyle her şeyin ikili bir tarafı var. Murat Güvenç o gün de çok şey bir şekilde belirtti. Hiçbir şey tek başına sorun veya tek başına çözüm diye göremezsiniz. Her çözüm bir şeyin pahasına çözümdür. Hı, ya da evet. her sorun, bir sorun gördüğünüz bir yerde o başka bir çözüm olduğu için orada sorun olmuştur. Yani bunu hep düşünmekle çok abuk tabuk, absürt bir durum yoksa, evet. özel durumlar yoksa mutlaka her sorun başka bir şey çözüldüğü için sorun oluyordur ve her çözüm mutlaka ikizi olan bir başka sorun. sorunlar yumağını beraberinde getiriyordur. Yani böyle baktığınızda Türkiye konut piyasası çok ilginç. Bütün Bizi dışlamasına rağmen mimarlık camiası bunu görmek ve bur buradan bir, bir feyz almak durumunda evet. yani buradaki gelişmeden onların evet. formlarından ve o bize çok abuk subuk gelen mekan çözümlerinden belki değil ama buradaki dinamikleri yakalayıp onunla bir şeye girmek bir, bir etkileşim içine girmek gerektiğini düşünüyorum. Bu çok entelektüel bir çaba bence. Evet. Entelektüel çaba burada şey okumak değil, bir felsefe kitabı okumaktan ziyade bunu anlamış bir mimarlık dünyasının çok ciddi bir entelektüel iş yapmış oldu, olacağını ben düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, Ömer'in söylediğinden başka bir de herhalde soruna şey yani gelir düzeyi açısından bakmak lazım. Yani toplu konut üretimi, toplu konut üretiminin içine mimarın sokulması bir de daha üst düzey gruba üretilen işte Optimum gibi kasaba Hı -hı. gibi ya da Hakan Kodal'ın ürettiği İstanbul İstanbul gibi Hı -hı. yerleşimlere mimarın sokulması önemli. Yani onlarda da mimar var ama gene şikayet ediyoruz. Kasabadan da şikayet ediyoruz. İstanbul evet. İstanbul'dan da şikayet ediyoruz. İkisi ayrı şekilde tartışılmalı herhalde. Yani öyle. Yani on, oradaki şikayetimiz de belki bizim daha çok şu yönde. Onların da bir enerjik bir taşıyıcılığı yok. Herhangi bir kendi dışına açılan bir iddiaları yok, kendi, çok kendi iş yani üst gelir grubunu söylüyorsunuz. Üst gelir grubuna üretilenleri söylüyorum. Şimdi hemen şunu belirtmek lazım, ee, dünyanın her yerinde yani öncelikle de erken modernleşmiş ülkelerde şöyle bir mesele var, coğrafyalarda şöyle bir durum var. Ee, mimarın bu işin içine girmesinin çok önemli bir koşulu var. O da o, o grupun, o alt gelir gruplarının örgütlü olması gerekiyor. Yani alt gelir gruplarının üst düzeyde örgütlü olmaması durumunda bu örgütlüğün çok çeşitli biçimleri var. Sendikaların yan kuruluşları olan şeyler bir takım örgütlenmeler doğrudan doğruya kooperatifler, kooperatifler bizdeki biçimini yani. kastetmiyorum. Hı hı. Yani özellikle Almanya'da çok erken tarihlerde gelişmiş olan ve üst düzey bir örgütlenme olan kooperatif modeli bugün... Bizdekinden çok, farkı nedir? Tamamen farklı çünkü farkı şu. Şimdi bizde de bir örgütlülük var. Yani... Ta, gel biçimiyle Gecekondu'dan... ...bunun daha o tırnak içindeki... ...mansumiyetini kaybetmiş... ...ara formlarına ve... ...yapsat formlarına kadar bir örgütlülük var. Fark şurada. Bu tamamen en formal... ...ve premodern bir örgütlülük. Haksız demiyorum. O koşullar içinde... ...girilmiş ve bir tarihsel dönemi götürmüştür. Ama hmm. premodern bir dünyaya... ...ki Hakan Kodal buna çok güzel değindi. Premodern bir örgütlülük düzeyine... ...mimar modern formasyonuyla... ...entegre olamaz. Mimarın... Girmesi ancak onların daha üst düzeyde örgütlenmiş olması modern bir format içinde örgütlenmiş olması modernden kastım sadece legal değil hı hı. devlet tarafından kabul edilmiş anlamında değil kökenleri itibariyle değil buradaki ayrımım legal ve illegal ayrımı değil tabi legal de olması kendini kabul ettirmesi ayrı bir mesele ama ayrım şuradan geçiyor kökenleri itibariyle değil. Geçmişleri itibariyle değil tamamen modern toplumdaki pozisyonları itibariyle girdikleri bir örgütlenme bir modern format içine girmiş olmaları çözümlerini sorunlarını pardon sorunlarını müzakere yoluyla ve kendi güçlerini bir sinerjiye dönüştürme aracılığıyla çözme yoluna gitmiş olmaları ve bu, hiç bununla da bitmiyor kendilerini kabul ettirmiş olmaları toplumda meşruiyet kazanmış olmaları. ...yasallıktan önce meşruiyet kazanılır çünkü öncelikle. Evet. Yani o meşruiyeti kazandıktan sonra o düzeye ulaşmış bir örgütlük ...zaten kendi kendine mimarı çağıracaktır. Evet. Mimar da hazırsa ona. Mimarlık camiası da hazırsa ki... E, ...şeyde yani bu erken modernleşmiş Avrupa coğrafyasında... ...fazlası bunun sancısını çok fazla çekmişti bir 50-60 yıldır. Ve fazlasıyla da hazırdı. Yani burada böyle bir dinamik var. E, şikayetten ziyade yani bizim insanımız şöyledir böyledir işte gelişemedik falan demekten ziyade o insanların atlayamadığı eşiği görmek e, ve dile getirmek lazım belki de peki mimarın bu üretim sürecinde dahil olmamasının bir nedeni de e, mimarlık fakültelerindeki eğitim yani mimarlık fakültelerindeki eğitimin toplu konut üretim sürecine yönelik bir eğitim vermediğinden bahsedildi yani Yıldız bahsetti. Siz de biraz değindiniz. Sizin e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmalar aslında bunun tersi. Hı hı. Biraz Biz bu konuda deniyoruz. biraz... Zaten evet. toplantıda söylediysem. Evet, evet. Söyledim. Yani öyle bir şeyler yapıyoruz. Şimdi oradaki kasıt şu. E, belki o şekilde ifade Yıldız Hanım tam böyle söylemedi. Daha sonra tekrarlarda biraz buna dönüştü. Toplu konut üretimine yönelik eğitim verilmez. Bu pek doğru bir tabir değil. Zaten tepki de aldı ve haklı bir tepkiydi bu. Hı hı. Şimdi mesele toplu konut üretimine yönelik eğitim vermek değil. Mesele e, endüstri ...bir dünyanın... ...yani çoğaltmaya... E, ...dayalı ve prototip... E, ...üretimine yönelik... Tıp, ...otomobil gibi, çamaşır makinesi gibi... Vesaire, ...vesaire, tükenmez kalem gibi... Hı hı. ...efendim bardak gibi, şunun bunun gibi... ...bir şeye hazır olmakta... ...burada inşaatın, dolayısıyla konutun... ...çok spesifik bir ürün olduğunu gözden kaçırmamak... ...kaydıyla yani... ...ne otomobil, ne sigara tablası... ...ne tükenmez hı hı. kalem inşaat... ...ama yine de inşaatı tekil bir olgu değil... ...ki mimarlık evet. ister istemez tekil olgularla uğraşmak durumunda bu, bu taraf yani spesifik olanla uğraşmak durumunda Hı -hı. ama şu karıştırılıyor Sadece spesifikle spesifik tekil olmak birbirinden farklı şeylerdir yani her toplu konut problemi her daha doğrusu toplu konut problemi demeyelim her yerleşme problemi aslında spesifik bir problemdir ama tekil bir problem değildir spesifik burada çok önemli aslında endüstri tasarımcıları içinde şimdi bir yeni otomobil modeli geliştirirken veya yeni bir işte herhangi bir ne, neyse onu geliştirirken Tekil olmayan ama spesifik bir problemle uğraşıyordur. Mimar hala e, bazen e, Yıldız Hanım'ın da şikayet ettiği bağlama oydu. Tekil olanla spesifik olanın ayrımını yapamamış oluyor. Ve tabii ki çok arkayık bir yere düşmüş oluyoruz. Yani tek bir şeyin yapılmasıyla bunun e, belli özelliklerini koruyarak... Tekrarlanabilir, tekrarlanırken kendi permütasyon olanaklarını getirir bir tarzda yapılması bazı özel bakış açıları ve yetenekler gerektiriyor. Bu dünya şeyde erken modernleşmiş ülkelerde 1920'lerde gündeme geldi bildiğiniz Hı. gibi. İşte Bauhaus'lar, Almanya'daki Reichsversuch Gezeleşaftlar, İngiltere'deki devlet kurumları falan hep bunlarla uğraştılar. Ha uğraştılar da hemen başarılı oldular mı? İnşaatın çok spesifik karakterleri yüzünden hiçbir zaman tam bir otomobil endüstrisi gibi olmadı bu iş. Yapı endüstrisinin de ona hazır olması gerekiyor hani şey. Gibi. Olması gerekirdi. Yapı endüstrisi bu işi o kadar abarttı ki bazen yani tek tek yönlü olarak abarttı ki Hı. sonuçta yaşanamaz çevreler çıktı. Halbuki bugün bir yaşanamaz otomobilden bahsetmiyoruz dünyada. Dünyada hiçbir otomobil yoktur ki <gülüyor> şeyler isyan etsin, <gülüyor> bu otomobilde yaşanmazdı. Yani beğenmeyip almayabilirler. O model değişir ama evet. Türkiye dünyada 1960'ların sonunda özellikle özellikle de erken gelişmiş ülkelerde çok ciddi konut isyanları oldu. Filan bu da çok da bir Türkiye özgü olmayan çok spesifik meseleler. Dünya mimarlığı bunların içinden geçiyor. Evet. E, Türkiye'de de de bir sürü çevrede bizim işte Üniversitede bizim yakın çevremizde olduğu gibi bunlar çok yoğun tartışılıyor. Ama yeterince mimarlık camiasına mal olmuş değil belki. Yıldız evet. Hanım'ın dediği bu. Yoksa toplu kontrol üretimine yönelik bir mimarlık eğitimi değildi aslında. Evet. evet. iki dakikamız kaldı programı bitirmek için. Yani son söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Aslında çözüm nerede diyeceğim ama belki o da çok... Belki şey... Gene e... topluma gelecek herhalde toplumun modernleşmesine önce... Yok toplumu modelleştiğinde o da yumurta tavuk meselesi toplumda bunlar olmadan modernleşmez bunlar olmadan bilmem yani ne olmuş ya yani öyle gidiyor dolayısıyla yani, yani konsantrasyon mi? önemli bir şey benim çok üzerinde durduğum şey konsantrasyon önemli bir şey yani bir şeyden kaçmamak neye yoğunlaşıldıysa spesifik meselesi burada da önemli oraya konsantre olabilmek önemli evet. konsantrasyon her zaman bir gözüyle dışa bakmayı da gerektirir evet ee, aslında belki bu tartışmaların devamı... Devam e, etmek lazım, evet. Tarki telefonumda devam edebilir. Çünkü şey konuşulacak çok konu var. Ee, İhsan Bey, e, bu çarşamba bizim ayrı diyalog konuğumuz olacak. E, Dinleyicilerimize buradan onu da duyuralım. E, çarşamba akşamı saat 5 ile 7 arasında internet ortamında yine kendisiyle e, sohbet edebilirsiniz. Ee, İsan Bey'e teşekkür edelim önce. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Programınızın çok... Ee, güzel ve çok dinlenir olmasını diliyorum. Evet, i̇lerledikçe daha rahatlayacağımızı umuyoruz hmm. biz de. Ee, Açık Radyo 94.9'da yeni bir mimarlık ve tasarım programı dinlediniz. 1 bölü 1. Herkese iyi akşamlar. Programımızın sonunda kapatırken e, son parçamızdan olsa dedim. Massive Attack Protection. Herkese iyi akşamlar.